Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor. Diyor benim babam e, bazen bayılıyor. Ramazan için, e, Ramazan ayında. E, bu 3-4 saat sürüyor sonra kalkıyor. Bunun orucu devam ettirir mi? Devam e, sahih mi? Evet. E, bu halet e, alimler e, böyle durumda. iki Böyle halette iki durum var diyorlar. Birincisi birincisi bu insan bayılırken ne yapıyor? Bayılması devamlı sürüyor. Yani fecirden ta güneş batana kadar bir gün komple bayılıyor. Bunun orucu sahih olmaz. Yani imsekten önce, yani imsekle beraber ta gün batana kadar bayılın kalıyor. Bunun orucu kabul olmaz. Bunun ne olacak? Başka gün orucunu kaza yapacaktır Ramazan Alimler diyorlar çünkü Bukhari Müslümde geçen hadis meşhur hadis Allah Teala diyor ki: Yetrükü tağamı ve şarabı ve şehvatu min acili, şehvatu min ecli. Ne demektir? Benim için bu üç şeyini tercih ediyor. E şimdi bu uyumuş, mecburi tercih ediyor. Yani burada niyet irade yoktur. Onun için kabul olmaz. Sonra Kaza edecek. Onun da delili eğer kim hastaysa seferdeyse Bakara 185 ayetine göre o bir e, cünler e, kaza eder. İkinci haleti arkadaşın dediği gibi eğer Ramazan ayında oruçluyken bir saat, iki saat, üç saat, dört saat, beş saat bayılın, bayılın kalıyor ondan sonra uyanıyor. Bunun orucu sahihtir, bozulmaz ve devamlı edebilir. Bir mahsuru yoktur. Çünkü alemler bu konuda şart koşmuşlar. Ee, nahar, namazan gününde bir e, birkaç de dakika bile bazı söylemiş olsa yeter ki iradesiyle orucu olmuştur. Bunun bir mahsuru yoktur. Orucu da kabul olunur inşallah. Bunda da e, hiçbir mahsur yoktur. Ee, eğer çünkü... O ne yapıyor? Niyet ediyor. Yani niyeti oluyor, iradesi var, idrakı var, orucu oluyor. Ondan dolayı mahsuru yoktur diyorlar. Bunun bu konuda da e, İmam Nevevi e, e, hatta e, Müslümanların bu konuda icmaini naklediyor. İmam Nevevi diyor bu konuda Müslümanların icmanı naklediyor. Bir müşkületi yoktur inşallah. E, yani baban eğer bayılıyorsa namazların içinde bir mahsuru yoktur. İnşallah onun orucu kabul olunur. Ee, velhamdülillahi Rabbil Alemin.